Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Aleyhi Resulillah. Peygamberimize büyü yapıldı mı? Böyle bir soru soruldu. Gelen rivayetlerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de büyü yapıldı, anlaşılmaktadır. Peygamberimize büyü yapılmasının sebebi ise Yahudilerin onun peygamberliğini hazmedememesiydi. Bir Yahudi Peygamber Efendimiz'e sihir yapmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tesiriyle sıkıntı duymaya başlayınca sihir malzemesi meleğin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve muavize teyinin okunmasıyla Allah azze ve celle o musibeti peygamberimizden def etmiştir. Hazreti Ayşe annemiz şöyle demiştir. Beni Züreyk Yahudilerinden Lebit bin el-Asam tarafından Hazreti Peygamber'e sihir yapıldı. Öyle ki Resulullah yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum. Ve Resulullah o kuyunun gömülmesini emretti ve yere gömüldü. Yani bu e, büyü yapılan kuyu, e, büyü olan, yapılan malzemeler çıkarıldıktan sonra e, Peygamberimizin emriyle yere gömüldü. Kuyunun suyu boşaltılarak taşın altındaki kılıf çıkarıldı. Kılıfın içinde tarak ve saçlarla birlikte bir ip, üzerinde on bir düğüm ve mumdan bir putçuk buldular. Bu putçuğun üzerine de iğneler batırılmıştı. Cebrail aleyhisselam gelerek Resulullah aleyhissalatü vesselama muhafazeteyni oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her ayeti okuyuşunda bir düğüm çözülüyor. Putçuk üzerindeki iğnelerden bir tanesi de çıkıyordu. Son ayete gelindiğinde de Düğümler çözülmüş ve iğneler çıkmıştı. Evet bu rivayetten de anlaşıldığına göre yani Buhari'nin tıp bölümünde 47-49-50 cizye edep bölümlerinde Bedülhak bölümlerin bölümünde ve Müslim'in selam bölümünde geçen bir rivayetti bu. Bu rivayetten anlaşılıyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da büyü yapılmıştır. Ancak Allah'ın izniyle bu büyüden etkisinden kurtulmuştur şimdi büyünün etkisinin olduğu açık bir gerçektir ve dinimizce büyünün yapılması haram kılınmıştır elbette ki e, bunun varlığı kabul edilecek kabul edilen bir gerçek yapılması haram ve tedavi yolları da elbette ki Kur'an'dan ve sünnetten e, sahih yollarla bulunmakta bu tedavi yollarına başvurmak gerekmektedir Ayetler ve hadisler ışığında bu işin uzmanı olan doğru kişilerden yardım talep edilebilir. Onların okumasıyla birlikte ya da kendimizin okuması ile bu ayetlerin tesiriyle ve Peygamberimizin yaptığı gibi ayetleri kursi felak nas gibi ayetlerin okunmasıyla, surelerin okunmasıyla tedavi yollarına başvurulabilir. Bunun birçok çeşitleri vardır. Tabii ki bu konu uzatacağı için sadece bunun tedavi yolunun olduğunu da ifade edelim. Büyünün etkisinden de kurtulmanın mutlaka bir yolunun olduğunu da ifade etmiş olalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin.